Bismillahirrahmanirrahîm. وَالدّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ İlâ âhir-i sure İlem Eyyühel-Aziz Her bir masnuda tahakkuk eden kemal-i san'at, sani'in her mekanda ve her masnu'un yanında bulunmasına delalet ettiği gibi, hiçbir mekanda ve hiçbir masnu'un yanında bulunmamasına da delalet eder. Ve keza, İnsan her bir şeye muhtaç olduğu cihetle, her şeyin melekutu elinde ve her şeyin hazinesi yanında olan zat akdesten maada kimseye ibadet edemez. Ve keza, insan vücud, icat, hayır, ef'al cihetiyle pek küçük, nakıs olmakla karıncadan, arıdan edna, örümcekten daha zayıftır. Fakat Adem tahrip, şer, infial cihetiyle semavat, arz cibalden daha büyüktür. Mesela hasenat yaptığı zaman, habbe habbe yapar, seyyiat yaparsa, kubbe kubbe yapar. Evet, mesela küfür seyyyesi, bütün mevcudatı tahkir eder, kıymetten düşürür. Ve keza, insanın bir cihetle kıl kadar bir ihtiyarı, zerre kadar bir iktidarı, şu'a kadar bir hayatı, dakika kadar bir ömrü, cüz'î bir cüz kadar mevcudiyeti varsa da, Diğer cihetle hadsiz bir acz ve fakrı da vardır. Kadiri i mutlak ve ganiy-i mutlakın tecelliyatına geniş bir mâkes olur. Ve keza insan hayatı dünyeviye cihetiyle bir çekirdek olup pek büyük semere ve sümbüller vermek için kendisine tevdi edilen cihazatı bazı maddeleri elde etmek için tavuk gibi toprakları, gübreleri, necisleri eşmeye sarf eder, faydasız tefessüh eder ve hayat maneviye cihetiyle emelleri ebede kadar uzanan bir şecere-i bâkiyedir. Ve keza, insan fiil ve sahi cihetiyle zayıf bir hayvan olup, daire-i pek dardır. İnfial, sual, dua cihetiyle Rahman-ı aziz bir misafiridir. Dairesi, hayal kadar geniştir. Ve keza, insanın hayatı hayvaniyeden aldığı lezzet, bir serçe kuşunun lezzeti kadar değildir. Çünkü insanda hüzün, keder, korku var, onda yoktur. Fakat cihazat, hissiyat, duygular, istidatlar itibariyle hayvanların en alasından fazla lezzet alır. İnsanın şu vaziyetine dikkat edilirse anlaşılır ki, bu kadar cihazat, bu hayat için olmayıp, ancak bir hayat-ı bâkiye için kendisine verilmiştir. Ve keza, İnsan saltanatı rububiyetin mehasinine nazır ve esma-i kutsiyenin cilvelerine dellal ve kalemi kudretle yazılan mektubat ilahiyeyi mütala ile mütefekkir olduğu cihetle eşref-i mahlukat ve halife-i arz olmuştur. Ya eyyuhen nasu entumul fukara'u ila Allah. İlm eyyuhel aziz. İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi acz, fakr ve ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsana tevdi edilen açlık ile nimetlerin lezzetleri tebaruz ettiği gibi, insandaki kusur, kemalât-ı sübhaniyye derecelerine bir mirsattır. İnsandaki fakr, gınay rahmetin derecelerine bir mikyastır. İnsandaki acz, kudret ve kibriyasına bir mizandır. İnsandaki tenevvü-hacat, enva-ı niyam ve ihsanatına bir merdivendir. Öyle ise, fıtratından gaye, ubudiyettir. Ubudiyet ise dergah izzetine kusurlarını estağfirullah ve Subhanallah ile ilan etmektir. İnnel Abrar'la fi Naim, wā İnna'l Fujjar'la fi Jahim. İlim eyuha Aziz, her bir insan için hayat seferinde iki yol vardır. Bu iki yolun uzunluğu kısalığı birdir. Ama birisinde ehl-i ve ehl-i vukufun şahadet ve tasdikleriyle onda dokuz menfaat ihtimali var. İkinci yolda mesele maqûsedir. Onda dokuz zarar ihtimali vardır. İkinci yol ile gidenin ne silahı var ne zahiresi. Tabii yolda pek çok korkulara maruz kalacağı gibi ihtiyaçlarını def için çoklara minnet altında kalır. Fakat birinci yola süluk edenin hem silahı hem erzakı beraberdir. Pek serbestane gider. Birinci yol Kur'an yoludur. İkinci yol ise dalâlet yoludur. Evet, ehli şuhudun, ehli hukufun tasdik ve şahadetleriyle sabittir ki iman ile yürüyen emn-i eman içindedir ve bilahire merkezi hükümete ulaştığında onda dokuzu büyük mükafatlara mazhar olacaklardır. Fakat dalalet zulumatı içinde yürüyenler esnâ-i seferde korkudan, açlıktan her şeye ve herkese tezellül ettikten sonra mahalle hükümete vasıl olduğunda onda dokuzu ya idam veya ebedi hapse mahkum olacaklardır. Binaenaleyh aklı olan zararlı bir şeyi dünyevi etna bir hiffet için tercih etmez. Ehli şuhud dediğimizden maksat evliyaullah'tır. Zira velayet sahibi avamın itikad ettiği şeyleri gözle müşahede ediyor. Kur'an yoluyla gidenlerin silah ve zahireleri ise Kadir-i Mutlaka, Ganiyyi kerimi olan tevekkül onları temin eder. Zira tevekkül, istinat ve istimdat noktalarını tazammun ediyor. Bu noktalar da kelime-i tevhid'i istilzam ediyor. Kelime-i tevhid de namazı iktiza ediyor. Namaz dahi ubudiyetin esas bir rüknüdür. Ubudiyeti emreden tekliftir. Mükellefiyetini ifa edenin mükellefiyet müddetince mükellefiyeti askeriye gibi yemekleri, libasları vesaire hayat lazimeleri hazine-i rahmandan verilir. Mükellefiyet iki buçuk senedir ama mükellefiyet ubudiyet müddeti ömürdür. Ve ma hadi'l hayatu dunya illa lahun ve le'ib ve inna'd daral ahirete lehi'l hayban. Elem aziz insan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı Malikül mülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı cehlinden dolayı tamamen bu hayat-ı faniye'ye sarf ediyor. Halbuki o levazımattan la akal onda biri dünyevi hayata, dokuzu hayat-ı bakiye'ye sarf etmek gerektir. Acaba birkaç memleketi gezmek için hükümetten 24 lira harcırah alan bir memur ilk dahil olduğu memlekette 23 lirayı sarf ederse Öteki yerlerde ne yapacaktır, hükümete ne cevap verecektir? Böyle yapan kendisine akıllı diyebilir mi? Binaenaleyh, alay Cenab-ı Hak her iki hayat vazımatını elde etmek için 24 saatlik bir vakit vermiştir. Çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle 23 saat kısa ve fani olan dünya hayatına hiç olmazsa bir saati de beş namaza ve bâkî ve sonsuz uhrevi hayata sarf etmek lazımdır ki dünyada paşa, ahirette geda olmasın. İlem اَيُّهَ الْعَز۪يزَ Gafil olan insan, kendi vazifesini terk eder, Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Evet, insan, gafletten dolayı iktidarı dâhilinde kolay olan ubudiyet vazifesinin terkiyle, zayıf kalbiyle rububiyet vazife-i sakilesinin altına girer, altında ezilir ve aynı zamanda bütün istirahatını kaybetmekle asi, şaki hain adamların partisine dahil olur. Evet, insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükümetin vazifesi başkadır. Askerlik vazifesi talim, cihat gibi din ve vatanı koruyacak işlerdir. Hükümetin vazifesi ise erzakını, libasını, silahını vermektir. Binaenaleyh erzakını temin için askerliğe ait vazifesini terk edip ticaretle mesela iştigal eden bir asker şakî ve hain olur bu itibarla insanın Allah'a karşı ubudiyet vazifesidir, terki kebair kebâir takvâsıdır, nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır. Amma gerek nefsine gerek evlat ve taallukatına hayat malzemesini tedarik etmek, Allah'ın vazifesidir. Evet, madem hayatı veren O'dur, o hayatı koruyacak levazımatı da O verecektir. Yalnız, hükümetin asker için ofislerde cem ettiği erzakı askerlere taşıttırdığı, temizlettirdiği, öğüttürdüğü, pişittirdiği gibi Cenabı Hak da hayat için lazım olan levazımatı kürey arz ofisinde yaratıp cem ettikten sonra o erzakın toplanmasını vesaire ahvaleni insana yaptırır ki insana bir meşguliyet, bir eğlence olsun ve atalet, betalet azabından kurtulsun. Ey insan, rahm-ı tıfliken, ihtiyar ve iktidardan mahrum bir vaziyetteyken seni pek leziz rızıklar ile besleyen Allah, sen hayatta kaldıkça o rızkı verecektir. Baksana, her bahar mevsiminde satı arzda yaratılan envaı erzakı kim yaratıyor ve kimler için yaratıyor? Senin ağzına getirip sokacak değil ya. Yahu, eğlencelere, bahçelere gidip dallarda sallanan o güleç yüzlü leziz meyveleri koparıp yemek zahmet midir? Allah insaf versin. Hülasa. Allah'ı ittiham etmekle işini terk edip Allah'ın işine karışma ki nankör asiler defterine kaydolmayasın. Ud'uni estecib lekum.